Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm Merhaba değerli dinleyiciler. Fotoğraf tarihçiniz Ben Gülderen Bölük. Bir foto müze programında daha birlikteyiz. Bizi Foto Müze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Programla ilgili görselleri bu hesaplar üzerinden paylaştım. Bugün değerli bir konuğum olacak. Kendisini birazdan telefonla bağlanacağız. Salgın nedeniyle ne yazık ki hepimiz evimizdeyiz. Ve bu zamanları da böyle telefon bağlantılarıyla atlatacağız. Bunu olanaklı kılan teknik arkadaşlarımıza da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar. Ve tabii bu haftaki program destekçimize de teşekkür etmek istiyorum. Oya ve Can Gürbüz'e çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, bugünkü konum Özcan Geçer kendisi alternatif menkul değerler anonim şirketinde genel müdür başarılı bir iş adamı fakat bunun çok ötesinde değerlere ve özelliklere sahip ben de zaten kendisini bunun için programa davet ettim oldukça zengin bir stereoskop koleksiyonuna sahip birlikte bunları konuşacağız Özcan Bey hatta mıyız? Evet, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ay, güzel. Biraz uzaktan oldu. E, yüz yüze bakarak e, program yapmayı dilerdik ama böyle atlatacağız bu günleri. O güzel günlerde gelecek diye umut ediyoruz. İnşallah. Evet, tabii ki. Değerli dinleyiciler, Özcan Geçer, e, özel ilgi alanları ve uğraşları olan renkli bir kişilik. Geçtiğimiz günlerde Hakan Aytekin'le birlikte yapımcılığını üstlendiği AN adlı bir belgeseli de tamamladılar. Fakat o da koronaya takıldı ve galası son anda iptal edildi. Yanılıyor muyum? Doğru, doğru. doğru evet. haklısınız. Şimdi e, her şey normale döndükten sonra ve galası da yapıldıktan sonra sizi e, bu konuyla da ilgili ağırlamak isterim. Çünkü ben konusuna bayıldım çok hoşuma gitti. Ee, kendi programımızdan, bugünkü programdan da çok uzaklaşmamak adına kısaca konusundan söz eder misiniz? Evet, ben e, öncelikle bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim size ve ederim. Açık Radyo ailesine. E, ben öncelikle kısa olarak e, kendimden bahsederek hemen filme geçmek isterim. Öncelikle yaklaşık 21 yıldır Sermayet piyasalarında uzun dönem profesyonel yöneticilik yaptıktan <Gülüyor> sonra e, bir e, buçuk yıl önce e, görevimden e, ayrıldım. Şimdi <Gülüyor> e, ve bundan sonrasında da bu az evvel bahsettiğiniz e, belgesel filme e, odaklandım. Uluslararası çapta bir belgesel film. Kısaca da tam da birazcık programımızla ilgili fotoğraf tarihiyle ilgili hı hı. programlar yapmanın üzerine bu belgesel aslında bir göç filmi ve hı hı. bundan yaklaşık 30 yıl önce Şırnak İdil'de çekilmiş bir fotoğraf. İçinde 18 tane Süryani çocuğu ve bunlar bu Süryani çocuklarının e, fotoğraflarının e, Facebook'ta paylaşılması ertesinde. E, bizim bu fotoğrafı görmemizle ve e, acaba 30 yıl sonra e, bu çocuklar neredelerin e, peşine düşmenin filmi, e, özet olarak söyleyebilirsek. Harika. Tek bir fotoğraf karesi var ama fotoğraf karesinde birçok bir genç grup var, evet. bir sürü insanı yer aldı ve siz tek tek hepsinin peşine düştünüz değil mi? Evet, aslında bir fotoğraf karesinde bir toplumun bir örneklemi ve bu örneklemdekiler şimdi neredelerin e, hikayesiyken peşine burada düştü. da sonuç olarak gördüğümüz sadece bir kişinin orada kalması ve Birisinin u sahibinde geri kalan Hepsinin Avrupa'ya göç etmesinin, hepsini de tek tek onları bulmamızın hikayesi. Çok heyecan verici. Ben çok heyecanlandım okuyunca. <gülüyor> Mutlaka <gülüyor> bunu da daha, daha sonraları konuşalım. Evet. Evet. Evet, gelelim koleksiyonlara. Değerli dinleyiciler, Özcan Bey'in nefis bir stereoskop ve stereograf koleksiyonu var. E, fotoğraf tarihinde ve fotoğrafın gelişimi içinde stereoskopinin özel bir yeri var. Buraya gelmeden önce bu iki terimi kısaca tanımlar mısınız? Ne anlama geliyorlar? Evet, aslında e, stereoskopinin e, kökü Yunanca'dan geliyor. E, stereo ve Skopion Kelimelerinin hı hı, birleşiminden hı. etimolojik olarak. Bu da stereo katı anlamına gelen, da bakış anlamına gelen kelimeler. Ve bunların birleşiminde katı bakış olduğu gibi bir sabit bakışla ortaya çıkan hı hı. bir görsel görüntüden kaynaklı ismi. Evet, e, peki e, dinleyicilerimiz için açarsak hı hı. E, stereoskop hı hı. koleksiyonu var dedim sizin için. Şimdi bunu nasıl açıklayacağız? Ee, evet. şeyin dışında olanları, e, fotoğrafın dışında olanlara? Yani Hı -hı. iki Hı -hı. görüntü e, ve üç boyutlu görmek görmemize yarayan fotoğraflar, değil mi? Bunları Hı -hı. biraz değinelim. Şöyle bir de isterseniz ben de stereoskopinin bir kısa tarihçesini o zaman e, dinleyicilerimizle paylaşmış olayım. Genel tamam. olarak ne anlama geldiği ile ilgili olarak. E, açıkçası e, stereoskopinin e, bahsettiğim katı bakışın e, sebebi aslında burada iki birbirine çok benzer e, görüntünün yan yana e, konması ve bunun belli bir mercek e, aracılığıyla iki ayrı mercek aracılığıyla e, bakışınla beraber e, bir şekilde bir beynin aslında eklenmesi gibi diyelim e, modern <gülüyor> tabirde bir e, yanılsamayla e, bilgisayar bir yanılsamayla bu e, üç boyutun tekrar beyin oluşması yani bu üçüncü gözle beraber bu derinlik algısının yaratılması oluşması. hikayesi aslında Hı -hı. E, yani Hı -hı. temel olarak fotoğraftan ayrılan önemli kısmı bu ve e, aslında stereoskopinin de icadı e, 1830'larda e, daha fotoğrafın icadı 1839'lardayken evet, daha yokken e, o dönem e, İngiliz bilim adamı Charles Whitson. E, Wittstone, <Gülüyor> e, kendisi e, iki birbirine böyle iki gözün sonuçta farklı e, açıda görüntü gördükleri uzun zamandır, yüzyıllardır zaten bilinen bir şey ama kendisi bu e, görüntüleri, e, iki ayrı foto e, görsel çizimi e, karşılıklı e, birbirine karşılıklı bakacak şekilde tutup ortada da e, açılı aynalarla Kendi iki gözüne e, odaklanacak şekilde özel bir e, sistem e, kurarak e, bir anda o e, çizimlere bakıldığı zamanki derinliği e, oluşturan bir icatta bulunuyor. Hatta bunu da e, insan fizyolojisinin ana hatları diye 1833'teki bir kitapta da bu e, buluşunun e, izleri var. Ve bunu evet. 1838'de e, Royal Society of London isimli bir bilim e, toplumunda ...sunuyor resmi olarak 1838'de. Oh. Ee, hmm. Akabinde... ...1839'da... Fotoğrafın e, icadı ve onun hemen akabinde de 1840'larda da bu fotoğrafın tekniğinin stereoskopiye e, uyarlanması e, durumu söz konusu oluyor. Ve işte aynı bizim iki gözümüzün arasındaki mesafe gibi e, aynı e, manzarayı birbirine e, yakın e, fotoğraf makinesi önce bir çekip sonra birazcık daha Hı -hı. yandan çekmesini oluşturulan bir şekilde basit bir mantıkla Ee, böylelikle de 3D fotoğrafı, stereoskop fotoğrafı denen e, kısma e, geçmiş oluyoruz. Evet. Ve 1840'ların e, sonunda da e, David Brewster isimli bir Skoç, e, bilim adımı da e, bu bahsettiğim Winston'un e, aynayla yaptığı e, icatı biraz daha geliştirip bu sefer e, mercekler kullanarak ve bunları daha bir portatif Küçük bir kutunun içinde e, bu mercekleri koyup karşısına da bu e, yan yana iki e, görüntüyü yerleştirerek bir e, stereoskop geliştiriyor. Buna da e, biriftir e, stereoskobu deniyor ve bunu da e, 1851 yılındaki İngiltere'deki e, Great Exhibition yani büyük fuarda e, hı hı. Kraliçe Victoria'ya e, gösteriyor. Tabii bu o dönem için. Evet. Çok önemli. Victor'a görüyor ve çok beğeniyor, değil mi? Evet. evet. Evet, evet. Yani çok ciddi orada bir ilgi görüyor ve hatta Hı -hı. bu ilgiyle beraber 1856'lardan neredeyse 500 bin stereoskopun satıldığı bir ciddi Hı -hı. bir medya oluşuyor. Hatta yıllar yıllar sonra bu ıı, stereoskopa Victoria'nın televizyonu. Television of <gülüyor> e, Victoria diye de bir isim e, koyuyorlar. Aynen ve hızlandırırsak bu 1850-60'larda Hem kart vizitlerin fotoğraf dünyasında hem de bu stereoskopik fotoğraflarınla beraber bu fotoğrafçılık çok ciddi bir e, ivme e, kazanıyor. Şimdi ve... araya bir gireyim ben. Tabii, tabii. E, çok böyle şeyi, e, dinleyicilerimizi de e, fazlaca şeye boğmadan. Şimdi tamam. bino, binoküler görme dediğimiz, dürbün görüşü dediğimiz şey zaten çok önceden biliniyordu dediğiniz gibi. Ve evet. fotoğrafın icadından önce de stereoskoplar kullanılıyordu. Doğru. Biz E, bu yani göz, gözün mantığıyla zaten hareket biliyor. İki tane görüntü, gözümüzün boşluğu kadar bir boşluk ve beyin bunu üç boyutlu görüyor ve bunu biz Hı. aletlerde de sağlıyoruz. Evet. E, bu vardı. Ee, önce de, Önceleri çizimle yapılıyordu. Fotoğraftan sonra bunu çeken fotoğraf makineleri oldu. İki tane mercek aynı göz gibi. Bunları hmm. kaydetti duyarlı kağıda. ve bun, Bunlar stereoskop dediğimiz makinelerde üç boyutlu olarak tıpkı göz gibi gözükmeye başladı. Stereografta herhalde şey diyoruz değil mi? Bunları bu fotoğrafları yapıştırdığımız ya da bu fotoğrafları aktardığımız düzlemlere yani bu karton üzerine olabilir metal üzerine olabilir değil mi? Doğru doğru stereograf evet. ya da stereoviv diye iki şekilde biliniyor. Evet Hı -hı. Ee, sizde her ikisinin de koleksiyonu var ama değil mi? Doğru, ben yaklaşık 10 e, yıldır e, bu hayalin peşindeyim açıkçası. Çünkü e, tarihi çok seven biriyim, fotoğrafı seven biriyim evet. ama... Ee, açıkçası bu bahsettiğim e, derinlik algısı e, gerçekten hani beni benden almıştı e, o zaman da. Yani bizim son dönemlerde çok hani bildiğimiz bu sanal gerçeklik 3 boyutun aslında tarihi ne kadar eski olduğunu e, gösteren bir e, konuydu. O yüzden tarihin derinlemesine girme fikriden e, yola çıkarak bu koleksiyona başladım. Harika. Evet ben de onu soracaktım. Yani ilk peki yani nasıl fark ettiniz? Ya ben bunları toplayayım mı dediniz? Hı hı. Şimdi koleksiyonculuk başka bir şey. Evet. Ee, ben de olduğu oldu için benim de itici bir sebebim olmuştu. Ondan sonra fark ettim ki çok etrafta eski fotoğraf vardı. Evet. Toplayabileceğim fikrini o zaman gördüm. Siz nasıl fark ettiniz? O da şöyle yine 2004 yıllarında Abdülhamit'e danışmanlık yapmış bir Süryani papaz Louis Sabuncu. Onun hayatı ile ilgili çalışmalar yaparken kendisinin 1838 doğumu. 1853'lerde <gülüyor> Roma'da, İtalya'da propaganda okulu denen o dönemki işte teoloji eğitimi e, veren e, okulda <gülüyor> eğitim alırken bir yandan da böyle e, yeni bilimlerle ilgili eğitim almasıyla beraber orada bu fotoğrafçılık konusunda e, bayağı bir merakı e, olması ve sonrasında <gülüyor> kendini geliştirerek 1870'lerde de e, Manchester'da e, bu gelişimi gelişimiyle ilgili bir icat E, ta e, bulunması üzerine ve o e, stereoskopi nedir bunu okurken e, diye e, bunun peşine e, vermemle aslında başladı. Önce o patenti buldum e, hmm. İngiltere'deki e, kütüphanelerin birinde ve o patentten sonra da yavaş yavaş bu e, merak başladı. Bu üç boyutu anlamaya çalıştığım tarihini okudum ve bir gün e, Türkiye'de e, İstanbul'da bir e, müzayede de. Ve işte İstanbul'da bir azınlık kadını e, isimli başlıklı bir e, stereograf e, gördüm. Yüzayda bir azınlık kadının şey bir e, kıyafeti. Kağıt üzerine mi, Karton Kağıt üzerine, üzerine basılmış. Evet, evet. Karton evet. üzerine Kağıt, basılmış. Tamam. E, ve e, çok böyle masumane bir bakışla uzaklara doğru bakan e, bir kadın. Hmm. İlk aldığım e, oydu ve onu aldıktan sonra da tabii bunu görmem için Bir stereoskop gerekiyordu. Onu da <gülüyor> e, yurt dışından e, edindim. Böyle bir yine e, antika bir stereoskopu. Ve artık o an e, zaten onu e, gördükten kırılma sonra noktası. ondan sonra kırılma noktası başladı. Ve bunun peşini vermeye başladım. E, böyle <gülüyor> böyle süreç e, devam etti. Evet. E, gerçekten zaten bir kere buna bulaşınca, bir kere o tutkuyu hissedip <gülüyor> peşinden gidince pek de bırakmak. Söz konusu olmuyor. Doğru. Şimdi yaklaşık elinizde e, kaç tane stereograf var? Ee, yani yaklaşık ben olarak... de e, hazır bu salgın nedeniyle ilk defa e, bir şekilde bu paslifi yapma e, durumunda oldu. Benim için de bir, <gülüyor> e, zaman anlamında önemli oldu. Yaklaşık e, toplam olarak e, bütün de e, yaklaşık 950 bin adet e, civarında bir e, stereografım var ama bunların Yedi yüzü e, Türkiye geri kalanı daha minferit karışık olan. E, karışık olan ha -ha. Ha. Evet. Peki bunları gruplayacak olsak Hı. yani portre mi, mimari mi e, ya da işte tarihi eserler mi? Böyle evet. bir gruplamaya gidebiliyor musunuz? Şöyle başlamıştım açıkçası. Sonuçta bir şekilde sizin de çok çok iyi bildiğiniz gibi koleksiyonda bir hedef olması gerekiyor. Çünkü öncelikle tabii. hem bütçesel olarak hem gerçekten tabii. odak olarak çok ciddi önemli bir çerçeve çizmeniz gerekiyor ki ona göre hareket edilsiniz. Açıkçası ben öncelikle tabii İstanbul stereoları olarak topladım. Bunları ve herhangi bir çeşitten ziyade İstanbul olması üzerinden hani Anadolu'da da olanları toparladım ama tabii Anadolu'da işte Ankara biraz İzmir, Bursa gibi hı hı, daha az şeyler. sayıda olanlar da olduğu için onları da Türkiye istiyorları olarak aldım ve bunları hem çeşitli olarak karton üzerinde olanlar var. Cam Hı -hı. Iı, olarak olanlar var. Bir de tissue stereo dedikleri, doku ıı, stereo dedikleri, ıı, arkadan ışık vurduğunuz zaman renklenen ıı, şeklinde Hı -hı. olan çeşitler var. Yani ben açıkçası ıı, bu minvalde toparladım ama tabii bunların çoğu %85'i yaklaşık ıı, uluslararası ıı, çapta toparlayabildiğimiz müzayedelerden, koleksiyonerlerden. Hı -hı. Yani o yaklaşık 30 ülke diyebilirim, sıralayabilirim size 30 oh, tane ülkede olan çok... Sevolar zaman içinde tabii detay detay biriki biriki bu zaman kadar peşine gelen. peşine düştünüz ve e, yurt dışında da bunun izlerini buldunuz. Evet. evet. Tabii şey de söylemek gerekir. E, Dağörü tip üzerine basılan stiri fotoğraflarda var. Fakat tabii onlar e, bir iki şeyde müzede onlara ulaşmak zaten çok çok söz konusu değil. Evet. Fakat. E, Dediğimiz gibi bu stereo fotoğraflar ses serograflar hem metal üzerine cam üzerine karton üzerine basılabiliyorlar malzemeleri olarak böyle ayırt edebiliriz Siz bir de aynı zamanda arkadan ışıklandırılınca renklenen ve evet. üç boyutlu etkisi gösteren değil mi evet. Zaten hepsi üç boyutlu algılanıyor. Hı hı. böyle ayırdınız ve bu İstanbul fotoğraflarında bir gruplamaya gidebiliyor musunuz? Mesela İstanbul stüdyolarında çekilmiş var mı elinizde? Şöyle, stüdyolardan ziyade özellikle Pascal Sebah ve Abdullah biraderlerin hı hı. genel İstanbul manzaraları olarak çektikleri görseller evet, evet. var. Burada tabii hı hı. stereoskopide özellikle o dönemin şartlarını düşündüğünüz zaman genelde aslında biraz daha bir sanal turizme hizmet etmesi noktasında daha ciddi bir pay kazanmış. Çünkü insanların ulaşım noktasındaki bu zayıflıklarından ötürü o dönemlerde yani bir hem hediye olarak kullanılmış yani burada Abdullah Biraderler'in Pascal Seba'nın bahsettiği e, bu görselleri daha çok yurt dışından gelen e, turistler vesaire onların alıp e, götürdükleri de aynı şekilde buradan gidenlerin getirdikleri böyle bir e, kartpostal gibi e, bir hem hediye hem alışveriş hem de oranın içinde olma giden oraya gitmeden sanki oradan Hı -hı. tarihin bir penceresinden bakar gibi da bir pencereden bakar gibi Hı -hı. E, olan bir e, sanal gerçeklik e, yaratma güdüsüyle e, yapılmış şeyler. Ve Yakın geçmişe kadar, hatta yani 1940'lara kadar bu devam etti 40 yıllara kadar, değil mi? Bildiğim kadarıyla. Doğru. Asıl bu Çok talep. Eğlence olarak ve çok talep edildi. Evet, bu size az bahsettiğim zaman 1860'lardan sonra zaten biraz duruluyor bu stereo konusu. Ama sonra 1890-1930'larda çok yükseliyor. Bayağı bir <gülüyor> Underwood, Underwood firmaları ve Keystone isimli firma Amerika'da çok ciddi bir üretim yapıyorlar. Arkasından 1940'larda bizim Vive Master diye ifade ettiğimiz, işte çocukluğumuzda da olan bu kırmızı kutuların içinde yuvarlak <gülüyor> disklerde üzerinden butona basarak E, gördüğümüz e, bu üç boyutlu e, küçük e, kutular önce eğitim amaçlı e, olmuş ama sonra e, oyuncağa dönmüş ve hakikaten, <gülüyor> hakikaten bu zamana kadar günümüze e, o şekilde bir yansıma yapmış bir e, dediğiniz gibi e, sistem. Evet, We Master'larda evet, 1940 Dünya Fuarında ilk piyasaya sunulmuş. Ee, öncelikle büyükler için yapıldığı kayıt e, yani yazılıyor bilgiler arasında ama çok kısa bir süre sonra çocukların oynadığı bir oyunca dönüşüyor evet. ve askeri ve medikal uygulamalarda da kullanıldığı e, bu bilgiler arasında. Doğru. Topografya e, da havacılıkta da kullanılan bir yöntem e, stereoskopi mutlaka. Peki şey e, stereoskop olarak kaç tane elinizde e, değerli yani parça var? Ee, Yaklaşık kadar. Yani Onları da bulmak çok 11, zor çünkü. Evet evet yani 11 e, farklı e, stereoskopum var. Yani bunlar çok çok e, el tipi olabiliyor, masa tipi 3'e üç, katlanan şeklinde olabiliyor ya da bir kitap gibi gözüken kalınca bir kitap. İçini açtığınız zaman içinden katlanan e, tahtaların birleşmesiyle oluşan mercekler böyle. Gerçekten aslında bu da bizim için oyuncak gibi. Şimdi yani biz çocuklar için <gülüyor> diyoruz ama bizim için de sonuçta koleksiyonda bir tür oyuncaktır. Hep böyle özel olanları gerçekten hani ben hayatımda da hep böyle yaklaşmışımdır. Yani bir şey yaparken... Hep farklı olsun ya da yaparken gösterirken hani özel bir şey olmasını sevdiğim insanlarla, dostlarımla, ilgilerle paylaşma noktasında olduğu için e, bu şekilde özel seçerek e, ve en sonunda da bir, bir tane de e, içinde 200 tane e, stereografın e, izlenebileceği asansörlü böyle 1-25 boyutunda bir kutu gibi düşünün. E, 40-30 <gülüyor> santim genişliğinde böyle de bir buna da parke Stereoskopu denirmiş. Ee, en son hmm. aldığım steroskopta oydu o da e, salon tipi oldukları için daha e, büyücek oldukları için böyle bir tane farklı e, mineralde stereoskopum var. Ne onun ebatları yaklaşık ne kadardı? Ee, yani y yüksek, yüksekliği işte bir 25 boyunda hmm, e, genişliği de herhalde bir 20-30 santim, 30 santim, 30 santim böyle bir. E, kare prizma gibi düşünebilirsiniz. Hı. Hı -hı. E, geçtiğimiz zamanlarda e, telefonda size de bahsetmiştim. E, dinleyicilerimize de aktarmış olayım. E, Saray koleksiyonları müzesine evet. gitme fırsatı bulmuştum. Ve orada da Abdülhamit'in e, panoramik, e, panoramik diyorum affedersiniz e, stereoskop olarak kullandığı pek çok o, alet ve cihaz oradaydı. Ee, bir tanesi de oldukça büyüktü. Sizin bahsettiğiniz gibi 1.25 falan bu yüksekliğinde olabilir ama çok daha geniş. geniş evet. Ve aynı anda 3 kişinin bakabilmesi söz konusu. 3 kişi farklı yerlerden bakıyorlar. Zaten çok büyük bir eşya mobilya. Evet. Ee, bakıyorlar ve bir kol var üst tarafta. E, simetrik böyle tutma kolu onu bir kez çevirince fotoğraf şeridi otomatik olarak hepsinde dönüyor ve Hı -hı. görüntü de değişmiş oluyor yani aynı evet. anda üç kişi e, görüntüler değişe değişe bu üç boyutlu şeyleri izleyebiliyorlar zaten e, Abdülhamid'in fotoğrafı düşkünlüğü biliniyor sizi dinliyorum Evet yani bu fotoğrafa düşkünlüğünün e, üzerinde olarak bu stereoskopi de kendisinin de sonuçta gitmediği, görmediği yerleri sanki gitmişçesine hissetmiş Hı -hı. olması muhtemelen ona bu hazları vermiştir. Ve bu yüzden de bence çok e, özel bir oyuncağıdır diyebilirim bence aslında yani tanıdığımız Abdülhamit olarak e, düşünürsek yani hayal gücü olarak. Ve bu gerçekten çok e, kıymetli ve değerli ve gerçekten fotoğrafa başka bir boyut katıyor ki son döneme baktığımız zaman şimdi çağın E, teknolojisine baktığımız zaman işte 2014'te Google'ın cardboard, karton stereoskopu geliştirmesi ve sonrasında ki bu sanal e, gözlükle beraber artık 3 boyut teknolojisinin önümüzdeki e, döneme çok ciddi bir damga vurabileceği her çok çok farklı sektörlerde de e, çok ciddi bir yer alacağına dair inancım var. E, o yüzden de e, bu e, aşk bence bitmeyecek insan olduğu için. Bitmesin de lütfen. Evet. Konuyu toparlayalım. Süremizin de sonuna geldik ama ben hı hı. bu koleksiyonunuzla başka hedefleriniz, planlarınız var mı bunu sorarak hı hı. kapatmak hı hı. istiyorum. E, Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle e, paylaşmaktan bahsetmiştim. En sevdiğim şeyin paylaşmak Hı -hı. olduğunu. E, bunları e, bu kadar bildikten sonra e, asıl e, hedefim ileriki yıllarda uygun bir zamanda olursa hem bir sergi hem bir kitap projesiyle e, bunu tüm ilgililere sunmak ve bu stereoskopinin tarihini bir şekilde e, İstanbul'da önemli bir, özgün bir e, proje olarak e, değerlendirmek istiyorum açıkçası. Harika. E, şimdiden heyecanlandım. E, yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. E, hı, bazı hı. küçük aksaklıklar oldu. E, onu da dinleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz manzur görecektir. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız, bizimle paylaştığınız için. Ben de çok keyif aldım ee, var olun açık radya ailesi olarak ve size çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Siz de öyle. Çok çok sağ olun. E, tekrar An, an filminin galasından sonra bir araya gelmek üzere sözde almış olayım sizden. Bin mükabele sağ, sağ olun. Ol, Sağlıcakla ol, sağ sağ ol, ol. ol, sağ kalın değerli dinleyiciler. Foto müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.